Günaydın. Bugün 3 Aralık Dünya Engelliler Günü. Change.org'da bugüne kadar engelleri kaldırmak üzere başlatılan birçok kampanya başarıya ulaştı ve ulaşmaya devam ediyor. Bugün ilk haberimiz Sedef Erken tarafından başlatılan kampanya. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne seslenen Sedef, otizmli olduğu için okula alınmayan 8,5 yaşındaki oğlu Ozan Barış Şanlısoy için Otizm için Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne talebiyle bir kampanya başlatmış. Kampanya metni şöyle. Ozan'ın ve Türkiye'deki otizmli çocukların eğitim hakları için Strasbourg'daki Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin önüne çadır kurulacak. Otizmli olduğu için okula alınmayan 8,5 yaşındaki Ozan Şanlı Soyun Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde süren davasına dikkat çekmek isteyen annesi Sedef Erken, Strasbourg'da çadır kurmaya hazırlanıyor. Otizmle olduğu gerekçesiyle 3 yıl önce özel bir okulun anaokulu bölümüne alınmayan Ozan Barışan Soy'un ailesi, okul yöneticileri hakkında eğitimde ayrımcılık ve eğitim hakkının engellenmesi davası açılması için Suç duyurusunda bulunmuştu. Savcılığın takipsizlik kararı vermesinin ardından ağır ceza mahkemesine itiraz eden aile yine ret yanıtı almıştı. Türkiye'deki iç hukuk yollarının tükenmesi ve o dönem henüz anayasa mahkemesine bireysel başvurunun başlamamış olması nedeniyle aile Ozan adına eğitim haklarının ihlali ve ayrımcılık nedeniyle Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvuruda bulunmuştu. Aynı dönem Anne Sedef Erken'in başlattığı online imza kampanyasında 3 gün içinde 16.000 kişi destek vermiş ve imza atmıştı. Kampanya halen change.org adresinde desteklenmeye devam ediyor. Bu dava Türkiye'de birçok çocuk adına açılan ilk eğitimde ayrımcılık davası olarak büyük önem taşıyor. Ülkedeki çeşitli sivil toplum kuruluşları da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne davayı takip ettiklerini ve davanın tüm engelli çocukların eğitimdeki sorunlarının çözümü açısından önem arz ettiği bildirildi. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi davayı Öncelikli dava olarak kabul etmiş ve aileye ve yetkililere yanıtlanmak üzere sorular göndermişti. Geçtiğimiz günlerde Türkiye adına davaya cevap veren Adalet Bakanlığı, anayasal hakların değil ihlalin savunuculuğunu üstlendi Adalet Bakanlığı tarafından AİM'e gönderilen 17 sayfalık savunma dilekçesine göre Ozan ayrımcılığa uğramamıştı. Türkiye'de otizmli çocuklar için çok iyi bir mevzuat vardı ve Türkiye'de özel okulların kaynaştırma öğrencilerini alma zorunluluğu tartışmalı bir konuydu. Böylelikle aslında bu ayrımcılığın sebeplerinde açıklığa çıkmış oldu. Zira yetkililerin özel okulun zorunluluğu tartışması konusu demesi otizmli çocukların eğitim haklarının ihlalinde devletin ihmali de açıkça ortaya konmuş oldu. Geçen 3 yılın ardından geçtiğimiz günlerde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde süreçlerin sonuna yaklaşıldı. Davanın yakın bir tarihte karara bağlanması bekleniyor. Ozan'ın annesi Sedef Erken 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde yani bugün Strasbourg'a giderek Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi önünde kurulacağı bir çocuk çadırı ve yapılacak basın toplantısıyla davayı Avrupa oyuna da duyurmaya hazırlanıyor. Kampanya Türkiye'den ve Avrupa'dan çeşitli otizm ve engelli dernekleri, Otizm Dernekleri Federasyonu, OTFET, Otizmli Çocuk Anneleri, Destek Timi ve Farklı Ülkelerden Duyarlı Bireyler tarafından destekleniyor sözleriyle duyurulmuş kampanya güncellemesinde. Sırada bir başka güncelleme haberimiz var. Hatırlarsınız Melike Vergili. Kültür ve Turizm Bakanlığı'na seslenerek Antalya Faselis Antik Kenti'ni koru talebiyle bir kampanya başlatmıştı. Faselis'te inşaatta yürütmeyi durdurma kararı çıktı. Esas kararsa 4 Aralık'ta yani yarın verilecek. Melike bu güzel gelişmeyi şu sözlerle duyurdu. Uzun bir aradan sonra sizinle güzel ve ümit verici bir haberi paylaşmak isterim. Son olarak Faselis'te turizm tesisi inşa edilmesi planlanan alanda... Antalya Müzesi'nin vermiş olduğu jeomagnetik araştırma kararının haberini vermiştik. Haziranda bilirkişi heyeti otel projesinin yapılacağı alana giderek incelemelerde bulundu. Bilirkişi, bölgenin kendisine has endemik bitki türleri olduğunu, kültürel miras açısından Faselis Antik Kenti teritoryumu etkileşim sahası içinde yer aldığı, planlama ve yer seçimi açısından dava konusu alanını seçiminden ve tesisin ele alınışında önemli eksiklikler bulunduğunu, alanın hem Milli Park hem de birinci derecede arkeolojik sit alanı içinde ve ayrıca Faselis Teritorium'a etkileşim sahası içinde bulunduğunun gözetilmediğine, proje tanıtım dosyasının projenin çevresel etkileri konusunda projeyle doğrudan ilişkili, bilimsel ve teknik hiçbir bilgi vermediği gibi çözüm önerisi de sunmadığı belirtilmiş ve bu yönüyle Alanla ilgili çet süreci işletilmesi gerekliliğinin açık olduğu Antalya 2. İdare Mahkemesi'nin kararıyla ortaya çıkmış ve davayı yürütmeyi durdurma kararı vermiştir. Bu geçici kararın ardından 4 Aralık'ta halka açık duruşma yapılarak esas karar alınacaktır. Daha sonra tahsis kararı için açılmış dava için karar gelecektir. Bu süreç içinde imzaları teslim edeceğiz. Bu süreç içerisinde sizlerin destekleri olmasaydı sanırım bu karara rağmen çoktan fasel ise inşaat alanı halinde bulurduk ve en korkuncuda bu olurdu sanırım. Her daim doğamıza, tarihimize, kültürümüze sahip çıkmanın ne kadar önemli olduğunu her gün daha çok anlıyoruz. Tüm ülkede direnişler artarak devam etmekte, ses çıkarmanın, vatandaş olarak istemiyorum diyerek toplumumuzu geleceğe taşımak için doğru kararlar vermenin Ne denli önemli olduğunu anlıyoruz. STK'lara, avukatlara, bilim adamlarına, sanatçılara, gazetecilere, bölgemizde bulunan yerel direnişçilere, tüm Türkiye'nin diğer kent ve doğa salonucu gruplarına ve bu kampanyaya destek veren sizlere teşekkür eder ve tebrik ederiz. Bugüne kadar takipçisi olduğumuz Faselis Milli Parklara iade edilip tüm sorunların önüne geçen kadar takipçisi olmaya, bilgi çerçevesini sorgulamaya ve her canı isteğinin istediği yere saptırılmış kanunlarla veya kanunsuz, Hiçbir şey yapamayacağını ve bizlerinde akıl yolu ve toplum olarak farkındalığımızın olduğunu ve hiçbir olanı biteni bertaraf edemeyeceği gerçeğiyle gözümüzü ayırmayacağız. Faselis inisiyatif olarak her nerede olursa olsun haklı olan her dilinişin destekçisiyiz diyor Menike bu güncellemesinde kampanya ile ilgili. Güzel haberler var Faselis'ten bakalım en sonunda Faselis tamamen ne zaman kurtulacak. Ve geliyoruz günün son haberine. Kampanyayı başlatan Didem Şevik diyor ki adliyelerde yapılan memur alımlarında KPSS türne ve mezuniyet bölümüne bakılmadan puan sıralamasıyla alım yapılması adaletsiz. Şöyle devam etmiş lisans ve adalet mezunlarının herhangi bir lise mezunu ile aynı kefeye konması çok adaletsiz. Yönetmelikteki adaylardan merkezi sınavdan aldıkları puana göre en yüksek puandan başlayarak her bir komisyon için İlan edilen kadro sayısının 20 katı kadar uygulamalı sınava girme hakkı kazanacaktır. Değişikliğiyle torpinin olmaması amaçlanmış ama girilen sınavın zorluğu ve farklılığı neticesinde bu sonuç vermiyor. Bu işe senelerini veren, bölümünü okuyarak, hukuk kitaplarını ve kanunlarını çok iyi bilen, mahkeme ortamlarına alışık, tüm hukuki belgelere hakim, her türlü donanıma sahip, bilgili ve tecrübeli adayların hakkı yenmekte. Normal bir lise mezunu adayın kolaylıkla yüksek puan alınan ortaöğretim KPSS sınavına girdikten sonra herhangi bir kurstan aldığı bilgisayar işletmenliği sertifikası ile adliyede kadrolu devlet memuru olabilmesi çok adaletsiz diyor. Didem lisans ve adalet mezunlarının adliyeye memur alınmasını istiyor, özelleşmiş branş kapsamında.